Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İngiliz Reading Üniversitesi'nin yaptığı ve Plus ONE adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Avrupa'daki bal arısı nüfusu hali hazırda olması gerekenden yaklaşık 7 milyar daha az durumda. Biyoyakıt üretimindeki artışın bu yetersizliği tırmandırdığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, biyoyakıt üretiminde kullanılan kanola, koza, ayçiçeği ve soya ekiminin artmasının sadece birkaç yıl içinde Arı ihtiyacını %38 oranında arttırdığını vurguluyor. Araştırmacılar inceledikleri 41 ülkenin yarısından fazlasında çiçekler için hayati önem taşıyan tozlaşma işlemini düzgün şekilde gerçekleştirmeye yetecek kadar bir arı nüfusunun olmadığını tespit etti. Bu durum başta Almanya, Fransa ve İngiltere'nin etkilendiği kaydediliyor. Araştırma ekibinin başında bulunan Simon Potts bir an önce harekete geçilmezse bizi gelecekte bir felaket bekliyor şeklinde konuştu. Özellikle İngiltere ile Baltık ülkeleri olarak adlandırılan Estonya, Letonya, Litvanya'da normalde olması gerekenin sadece 4'te 1'i oranında bal arısı bulunduğu belirtiliyor. Araştırmacılar arıcılığın yaygın olduğu Türkiye, Yunanistan ve Balkan ülkelerinde arı nüfusunun çok daha iyi durumda olduğunu ifade ediyor. Almanya'da arıcılar son 2 yılda oldukça kötü geçirdi. Alman Arıcılar Birliği Başkanı Peter Maske, 2013 yılında yaklaşık 16 bin ton bal ürettiklerini, üretimin önceki yıllarda ise 20 bin tona kadar çıktığını açıklamıştı. Hayvanat bahçelerinde tutsak edilen hayvanlar bugünlerde Daily Mail muhabiri Richard Shears'ın Endonezya'daki Surayaba hayvanat bahçesinde çektiği fotoğraflarla tekrar gündeme geldi. Sheers'ın kaleme aldığı habere göre Surayağa Hayvanat Bahçesi'nde kafeslerde tutulan hayvanlar kötü yaşam koşulları nedeniyle ölüyorlar. Tutsak edilen bir zürafa yediği 20 kilo plastik poşet nedeniyle geçen sene ölmüş. Geçtiğimiz günlerde ise bir Sumatra kaplanı Çelik halatlarla asılı kalarak can vermiş. Hayvanat bahçesinde ölüme mahkum edilen toplam canlı bununla sınırlı değil. Ölen canlı sayısı 3 ay içinde 50'ye ulaşmış bile. Richard Shears'ın çektiği fotoğraflardan birinde bir filin 3 ayağından zincirlendiği görülüyor. Fili hapsettikleri yetmezmiş gibi bir de öne arkaya doğru hareket etmesini de engellemişler. Bir başka fotoğrafta ise bir devenin açlıktan ölecek kadar zayıf olduğu görülüyor. Fotoğraflar yayınlandıktan sonra hayvanat bahçesinin kapatılması tartışmaya başlandı. Suruyaba hayvanat bahçesi kapatılsa dahi tutsak edilen hayvanlar Bazı doğal fonksiyonlarını yitirdikleri için vahşi ortamlara da bırakılamayacak. Başka bir hayvanat bahçesi de hayvanları kabul etmediği için hayvanat bahçesi de fiilen kapatılamıyor. Vahşi hayvanların tutsak edilerek insanlar iyi vakit geçirsin diye kafeslerde sergilenmesi uzun zamandır bir tartışma konusu. Hayvan hakları aktivistleri bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Türkiye'de de İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da 6 hayvanat bahçesi bulunuyor. Antalya Alakır Vadisi'nde projelendirilen Alakır 2 HES'ine dair hazırlanan ÇED raporuna göre proje alanı ve yakın çevresinde bulunan sayısız yaban hayvanı içinde 178 tür ben sözleşmesine göre kesin koruma altında yer alıyor. Türkiye'de HES'lere karşı mücadelenin sembol noktalarından biri olan Alakır Vadisi 60 km uzunluğunda, 15 km genişliğinde ve yaklaşık 90 bin hektar alana yayılıyor. Antalya ili Kumluca ilçesi Büyükalan Köy sınırlarında yapılması planlanan Alakır 1 ve Alakır 2 hesleriyle ilgili olarak Dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçen yıl sunuldu. Alakır 2 Hesinin bölgedeki yaban hayatı faunasına olası etkilerinin değerlendirildiği raporda proje sahası ve yakın noktalarında kirpi, yarasa, yaban tavşanı, çakal, tilki, ayı, gelincik, susamuru, karakulak, yaban domuzu gibi 52 memeli tür bulunduğu belirtildi. Doğal ve doğal hayatları korunması için... Uluslararası Birlik tarafından hazırlanan yani IUCN nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı türler listesine göre Alakır'da proje sahasına yakın bölgede hassasiyet ifade eden VU olarak kodlanmış vahşi yaşamda soyu tehlike tükenmesi altında olan uzun ayaklı yarasa, nal burunlu yarasa ve yaban keçisi de yaşıyor. Avrupa'da yani bitki ve hayvan varlığını ve bunların Yaşama ortamlarını muhafaza etmek amacıyla 1982'de yürürlüğe giren Bern Sözleşmesi'ne göre Alakır 2 HES'i ve yakın bölgesinde yaşayan 178 tür kesin koruma altında bulunuyor. Bölgede bulunan Küçük Akbaba, Uludoğan, Büyük Orman Kartalı, Tarla Sincapı, Karasamenderi, Susamuru, Nesli Tükenme Tehlikesi altındaki hayvan türleri olarak da yer alıyor. Alakır 2 HES projesinin Böylesi bir yaban hayatı çeşitliğine sahip Alakır'da canlıların yaşam alanlarının bozulmasına bağlı olarak stoklarının bir miktar etkilenebileceğinin kaçınılmaz olduğu ÇED raporunda da yer aldı. Change.org üzerinden Alakır 2 HES projesine karşı başlatılan imza kampanyasına katılan 29.300 kişilik imza listesi de pazartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Bununla birlikte projenin hayata geçirileceği Kumluca'nın büyük alan köyü sakinleri Alakır ile ilgili görüşlerini Antalya Valiliğine de ilettiler. Ümit ediyoruz bütün bu çalışmalar sonucunda Alakır'da bu HES projeleri iptal edilir. Çünkü anlaşılan biyolojik çeşitlik açısından son derece önemli bir alan. Yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri